O güzel. Başın bozuyor Mesela. Ama ben yani hanefiler derken de mesela bir hanefi bana sorduğunuz hangi mesleptensin? Ben Hanefi'yim dediğim zaman o vakilesi okumuş falan lazım yani bu söylemek için. Bu şey kendimde hissediyorum yani. İlla ben hanefim. bu o hanefi demek gerekir, atır ismi. Ama niye kötü bir şey mi şey yani? Bu toplumda nasıl anlaşılıyorlar bakacaksın. Eğer sen ben hanefim dersen o zaman bunların vakile sorunları nasıl anlarsın? Peki, alalım, ee, Kitap onların kitapları anlatacağım? Onların kitapları doğru olsaydı bu yanlışları öğrenmezlerdi. Senin şimdi ilk yapacağın iş ne olur? Ee, Ebu Haniferahim Akidesiyle akidesi ile maturidilik akidesini çakıştıracaksın. Çünkü bunlar her ne kadar amelde imam olarak Ebu Hanife'yi kabul ediyorlar da sanki Ebu Hanife'nin akidesi düzgün değilmiş gibi. Akide'de İmam Maturidi'yi kabul ediyorlar. Evet, Ebu Hanife Allah 150 senesinde vefat etmişti. İmam Maturidi, 340'da yaşamış, 190 senesinden sonra. Onlara şimdi bunu kabul etmede, çok, ettirmede çok zorlanır. Mesela öyle şeyler var ki, e, Maturidi'de o şirk kabul edilir, Ebu Hanife'de o naksini söyleyen küfürle hitap ediliyor. Misal evet. sen kendini ya hocam, ben bazı sofiler iş şey yaptım mesela mesela. Mesela bence... arkadaşları, adamlar şu anda yani... Bence sofilerle... Çok bekle okuyorlar. Şimdi, filmi, akidesini okuyorlar. Şimdi bence, ve sofilerle hiç onların sorunlarına girmiyor. Yok, akide okuyalım diyorum yani beraber. Senin mi? İstifade edelim beraber onların. Bunun faydamız da okunur, onların faydası okunur bir taraftan. Bence önce doğruları okusak, mesela akide-i tahavyeye okusak tamam. Zaten onun da fıkhıret verim. Mesela okuman için diyelim ki diyelim bu haydi bizim kabul ettiğimiz hadis imanlarında ama kitabının başında kitabı iman diye bir kitabı sonunda da kitabu ı diye bir kitabı halkı ef'al-il ibad diye bir kitabı diye var ki diye İmam, İmam Müslüm'ün kitab imanı var. <gülüyor> He. Misal. İbn Huzeylinin kocaman kitabı tevhidi var. Beha'tinin şu imanı var. biz Türkiye'deki insanlara yani tanımadıkları bir şeyden bahsetmemiz biraz şey oluyor yani. e Doğru da şu mesela şu an diyelim ki ben bu ben bu toplumdan birisiyim. Ben bu toplumdan birisiyim. Bunlardan birisiyim. Bunların birini konuşan şampiyon. Bunu biz mesela 20 seneden fazla denedik. Ee, nasıl gidildiğini de tecrübe olarak gördük. Türkiye'de de ben ekseriyetle yine kendi insanlarda meşgul oldum, burada da. Burada bizim çok masum kabul ettiğimiz söz, bazı yerde çok kötü anlaşılabiliniyor. Mesela usulünce söylemen gerekir, Türkiye'de başörtü sorunu varken Fetullah Hoca'ya okuyan çocuklar başörtüsünü söylüyor. Fetullah Hoca da diyor ki, ''Başörtüsü türban, füruattandır.'' diyor. Doğru mu bu? Geneldir. Füruattandır, bir meseledir. Doğru. Fıkhı. Fıkhı yani, imanın yanında başörtünün önemine desen, kimse buna yanlış demez, usule uygun bir söz. Şey evet. Ama bunu söylediği zaman, söylediği ortamda ne anlaşılıyor? Başına açabilirsin anlaşılıyor. Hükümetin baskısıyla 500 tane kız çocuğu başına açtıysa, Fethullah hocanın bu sözüyle 5000 çocuk başına açtı. Bazen söylediğin sözde çok doğru olur. Ama bu toplum çok yanlış algılar. Bence diyelim ki bu topluma namazın sünnetlerinden bahsedeceğini mesela tutup Resulü itaatin önemini anlatmalısın. Değil mi? Resulü itaatin önemini anlarsa sağlı sollu Resulün sözünü geçer, sözleri geçirilenleri de yakalar. Bunu anlatmadıktan sonra Allah Resulü böyle yapmış demen onun için pek önem taşınır. Onun için Allah Resulü'nün sözlerini en iyi bir hafı hocası onun dediği o demektir. Sen kendini bayat bir zora sokarsın diyorlar. Yani asfaltta ne yaparsın sen şimdi, kocaman bir asfaltta atla gitmeye kalkarsın. O asfalt, süratli bir araba için yapılmış. Sen de gideceğin ya bak, ufak tefek bazı sorunlarla karşılaşabilirsin. <gülüyor> Değil mi? Mesela Allah Resulü, Bu... اِفْتَلَقَتِ الْيَهُدَ عَلَى اِحْدَ وَسَبْعَيْنَ فِي الْقَدَةَ كُلُّونَ فِي الْنَارِ derken en sonunda سَتَفْتَرِقُوا اُنَّتِ عَلَى تَلَاتِ وَسَبْعَيْنَ فِي الْقَدَةَ كُلُّونَ فِي الْنَارِ اللّٰهِدًا Sahada hangisini soruyor? Kurtulanı soruyor. Hangileri sapıktır, kim sapıklar diye bir Gitmiş gibi kadar öğrenme kadar bir Veya önce kendin bir biriksen ondan sonra daha iyi bazı şeyleri görmeye başlayabilirsin. Yani bu insanlarla nasıl bir eğitim hiç uygulaman gerektiğini görürsün. Mesela ben 20 senedir Türkiye'deyim. Türkiye'deyim. Ve biz kendimizi önce nerede olduğumuzu bilmeliyiz. Mesela biz bir Mustafa İslamoğlu değiliz. Bir nurcu cemaati de değiliz. Bir sufi cemaati de değiliz. mutasip bir mezheb ehli de değiliz. Değil mi? Ee, bizim hemen hemen bu tayfelerin hepsiyle bir sorunumuz var. Yani biz iyi mi görünelim? Hakkı mı Hakkı mı konuşalım? Hakkı konuşurken de tabi kırıcı bir üslup kullanmalıyız. Bunu mu yapalım? ve bire mesela bu toplumda e, bazı şeyleri sadece söylemekle yetineceksin, düşündürmeye sevk eden konuşmalarla. Mesela ben bizim köyde katiyette hiç namazdan bahsetmedim. Bazıları dedi, hoca sen farklı namaz kılıyorsun. Önemli değil, sen bildiğin gibi önce bir beş vakit kıl bakalım önce ondan sonra konuşuruz. O adamda itikadi sorunlar varken onun namazını düzeltmeye çalışmak hiçbir anlamda ifade etmedi. Bence onların kitapları diyerek onlara yaklaşma belki bir yere kadar hoş olabilir. Ama sonunda kendisini içinden alamayacağın sorunlar çıkar. Bence insanları aldatan birileri olmamalıyız. Ama güzel bir üslup kullanan birisi olmamalıyız. <gülüyor> Mesela o, onların gönlünün sevgisini e, parçalayarak ona buna dağıtma yerine al itaatin, mutlak itaatin Allah'a da Resulü'nün ne olduğunu bilmeliler. İlim ehline katiyetle mutlak bir itaat diye bir şeye mevzuba O zaman onlar tersini söylemiyor, biliyorlar. Ama fatfik meselesinde... İşte, e, Yahudiler de Muhammed'in hakkında olduğunu biliyordu. Ebu Cehil de bunu itiraf ediyor. Bir de bazı kaideleri var, benim daha doğrusu bilmediğim. Bazı usulleri var. Evet. Hadesi getiriyorsun, yani نِكَهِ bir بِيْ مَلِيٍّ diyorsun onlara. Ha. Yok diyor ki, bizim bu mutavatırdır falan filan, bizim şeyimize ters geliyordu yani. Ben bunları okumadan da şey yapamıyorum. Şimdi yani. sen ne yapacaksın? Doğru. Bir hanefi kız kaçırsa, gidip bir imam bulur. İki de şahit nikâhı yapar, velimin izniyle ihtiyaç yok. Ama hadis şerifte, لَا نِكَهَا اِلَّا بِلْوَلِينَ Yani velinin izni olmadan nikah yoktur, diyor. Değil mi? Şimdi ayrıca kızın rızası olmadan da nikah yoktur. Bu Türkiye'nin doğusuyla batısında <gülüyor> iki sorundur. Hanefilerde bu, Şafilerde de öbür küsü sorundur. Kızın rızası olmadan evlendirmeye baba, velayet hakkını kullanıyor. Ben babanın kime verdiysem bitti, diyor. Burdakiler de deliği takmadan gidip kendilerini imkanı alıyor. Bu onların müntesi bu olduğu imamın kesin kanaati mi yoksa bunun örfü bir değerlendirilmesi bunu, bunu değil mi? Değil. Ya Doğu insanı bunu dinlemiyor yani. Şimdi o tek ve dökület Mesela delaya taktığını çocuğa baskı olarak kullanıyor. Hı. Burası da ne yapıyor? Veriyi takmıyor. <gülüyor> Anlatabildim mi? Şimdi sen bu ortamda ne yapman gerek. Hele, hele hele hele. Bir bence Türkiye'de hiç kimse. Ya anlatmak şimdi hocam yazdım. gir. Nikahhta o kadar pislikleri var ki kendi hani filan durur. Çok korkmuştur. Şimdi bu adam geliyor. Kıza gü Kızın evine gidiyorlar babasına. Kızı istemeye geldik. Verdim diyoruz. Bizce bu nikah mıdır? Hayır nikah değil. Nikah. Baba verdi dedin bitti. E kızın kızın şey var mı burada daha sen? Zaten o olmasa gitmesin. Ondan sonra adam vermiyorum deyip üç gün sonra vazgeçebiliyor. Bunu sana nikahla değilse o artık vermiyorum diyemez ki. Bunu demeden önce düşünmesi gerekir. Ya da bazıları vermiyorum diyor. Ha işte. O zaman sen boşanmadan da gitmez o vaz nikahlı birisi nasıl başka sana bu toplumun hocam zihinlerindeki yanlış bir nikah tapasından karnım kaynaklanıyor. arkadaşlar böyle zihinlerinden bir şey var adam ben bunu söylediğinde söz benim ağzından çıktı derler çünkü şimdi, nişan hakkı var adam, oraya, adam, şimdi, adam şimdi adam şimdi bunu oturtmuş ne oturtmuş diyelim ki ah. bir mecliste üç talakın vukuğu geçerli bunlardan. Geçerlilik niye getiriyor şimdi? Aniden karıyı boşayan Ne yapıyor? Bir bir mecliste üç talak gerçekleşince Hulle'ye <gülüyor> hullenin cevazını çıkarmışlar. Hullenin cevazı ne oluyor şimdi? Gidiyor, aklı başında olmayan birisine nikâh alıyorlar bunu. E, i̇lla cima gerekmiyor. Halbuki sen onun balcından, o senin balcından tatmalı diyor. Ondan sonra nikâh alıyorlar bir deliye tram ofta yapmışlar mevlid diye birisi varmış kafadan düşüp ona nikah diyorlarmış. Boşa mevlid diyormuş. boşuyormuş. Birisini nikahlamışlar. Mevlid boşa diyormuş. Vallahi boşamam. Halamdan hoşlandım demiş. Adamı tutup ipa bağlıyorlar. Ziganı sarkıtıyorlar dereye. Adamı zorla boşattılar çünkü Hanefi mezhebinde ikrahla şey geçerlidir. Talak geçerlidir. Halbuki la la la itaka لَا تَلَاقَ وَلَا itaha fi اِغْلَاقٍ Ne ikrahla, ne de şey ikrahla ne nikah talak geçerlidir ne de közala, köle azat etmek geçerlidir diyor. Yani hanifler de bunun içine gir çıkamazsın. Onun için bunu baştan bir düzeltmek gerekiyor. Şimdi kıza veli gerekir. Oğlana da belli giriyor biliyor musun? Oğlanın genisi girmiyor hanı filerden. Halbuki oğlan asıldır, kıza belli gerekir. <gülüyor> Öf, neler çıkar neler. birden <gülüyor> birdenbire bunlara şu an girme. Biraz daha böyle temkinli <gülüyor> davranarak başını zora sokacak, dönemeyeceğim şeyler olmamalı. Bu toplumu yani bu toplumda tebliğ yapacaksan, hizmet yapacaksan, bu toplumu tanımam gerekir. Ama hiçbir şeyi bu toplumun hoşuna gitsin diye söylemeyeceksin. Hocam bir taraftan böyle ya diğer taraftan da zımsı hareketler, sözer, söyleyemeyiz. Söyle demedim ki de zaten. Söyle demedim. Bu toplumu iyi tanıman gerekiyor hizmet etmen için. Yani mesela ben onlara evet. öğretirken bakın öyle sizin yere gelecek. siz Hı. bunu kabul ediyor musunuz? Hı. Ebu Hanife'nin kitabı buyurunca okuyalım beraber öğrenelim. Ama sizi. hiçbir zaman Ali karunun ikini almadılar. Kendi kitaplarını gösteriyor Hı. adama. En kötü ihtimalle kendi git tasavvuf ehline Hı. Hı. kendi kitaplarını gösterirsen ne derler biliyor musunuz? Siz bunu anlayamazsınız çünkü manevi hazrını yok derler. Adam tevil etmeye kalkıyor. Sen bunu daha dün okudun, geldin, ne Senin en kötüsü de o, hocalarla münazereye götürecekler. Geçen gün çağırdılar. <gülüyor> Bana sorsaydın, sakın gitme derdim. Gitmedim zaten. İyi yaptın. Ha bu sefer ne derler? Kaçtı derler. Derler mi? Bilmiyorum hocamuz. Türkiye'de derler. Derler. derler. derler. Burada derler. Tanışmıyoruz Der. ki zaten ya, tanışmadık. tanışmıyoruz. Hiç çağırdı, kocamıza gitmiyor. Ortaya çıkarmıyorum yani. Şimdi diyoruz ki İmam Tavvi'yi okuyalım, ameller. Ee, kaynağını fıkıh i alan bir insan, madem kaynağını oradan almış ve inanıyoruz ki İmam-ı Ebu Arbe'nin akilede bir problemi yok, elhamdülillah. Sadece amel altında. Bu daha aslı. tanıdığı değil mi İmam-ı Azam, İmam, e, İmam Tavvi'ye göre? Ne? Bu topluluğu daha iyi tanımıyor mu İmam-ı yok daha birden? Yani İmam-ı Azim'in kendi eserinden bu topluluğu insanlarında olan yanlış akideyi ispat etmek bu toplu amelde imam olarak amelde imam kimi seçmiş? Amelde evani Akide de maturidi. Akide de imam maturidi. Matur Peki evani rahimullah akidede imam olman layık değil mi? Tabii ki layık. E neden bunlar imam maturidi seçmiş? E zaten buradaki uğraşla bunların zihinlerindeki bu yanlış olguyu ortadan kaldırmak. Bak sizin inandığınız sınavlara inanıyor ama bu işte bu farklı. İşte bu münakaşayı getirir. Biz, bizi dinleyebilecek ortama açmamız gerekiyor. Ha bazılarla bu söz bir yerde denilir. İlla herkese denilmez tipinde gelmiyorum. O zaman adam etiketi yapıştırıyor ondan sonra. Diyorsun i̇şte yani. sen mezhepsizsin i̇şte. tamam ya. İşte. Şu bu, şu ihtamdan biz hala kurtulamadık hocam. Şimdi yani belli bir mezhepsiz ya yani muallim bilmezse bir eee bir konu olmayın sözü. Allah'a sığınıyorum. Yani birçok kardeşlerim tarafından mezhepsizlik olarak algılanmış. Şimdi yani, geçmişteki bazı şeyleri yaşasaydınız mesela bundan 30 sene önce Türkiye'de mezhepsiz küfür anlamında kullanıldı. Başver şu mezhepsizlik derlerdi. Ama bu bitti bak şimdi. Biz bunu düzeltmezsek hadis inkarcıları bunu farklı yönden kararına sokuyoruz. Biz hocaları, delilsiz kabul edilmesin hocalar diyoruz, adamlar peygamberin hadisini inkar ediyorlar, sahabeye itham ediyorlar. Onlar şeyhleri itham müsaade etmedi, bunlar sahabeye itamet ediyorlar bunların yüzünden. Hadis inkarcılığının hadis inkarcılığına sebep, tasavvuf ehli ve mutasip mezheplerdir. Biz değiliz. Ha, bu sözün bir sancısı var. Biz mesela tutuyoruz, kendi arkadaşlarımız tarafından bile illa bir mezhebe tabi olma sözünün ne denli tehlikeli olduğunu anlayamıyorlar burada. Bunlar bu işin zorluğunu çekmediler bundan otuz sene önceydi Kaan bu iş yumuşadı, cidden yumuşadı. Adama varıyorsun şimdi. Bunların akidesine göre, bunlar da la ilahe illallah diyen Müslümandır. Bir zaman ben e, izine geldik, e, arabayla gidiyoruz Belçika'ya. İstanbul'da kaldık. E, Nesle Sultan Ahmet'te buluşacağız. Orada iki tane Almanla tanışmış, Müslüman olmak isteyen. Onlar bir nasıl olmuşlar? Hüseyin İlmış'ın oraya gitmişler. Ondan sonra da gelip bana anlat. Onlara demiş ki önceden, sakın gitmeyin Medine. Onlar Vahabi demiş. Ben gittim. Bu sefer ben başka bir şeyle gittim. Hocaefendiye dedim bir teşekkür borcum var onunla görüşmek istedim. Yok, mok dediler. En son bu teşekkürü zikredince hocayla tamam dediler. Yarın gelecek. Buluştuk. Hocam size bir teşekkür borcum var benim dedim. ''Buyurun'' dedi, ''Sizin şu Vahabiye nasihat kitabınızdan hocam ben çok istifade ettim'' dedim. ''Tabii'' dedi, ''Biz de onu gençlerimiz için yazdık, anlasınlar'' diye dedi. ''Hocam Allah razı olsun'' dedim, ''Size Rabbimiz ayet versin'' ''Bu kitabı okuyunca ben Muhammed ibn Abdullah'ı iyi tanıdım'' dedi. ''Sizin bu ithamlarınızın hiçbiri son kitaplarında yok hocam'' dedi. ''Sizin bu kitabınız, kitabınızı okumasaydım, o adamın kitaplarını okumazdım'' dedim renk geçti böyle. Allah aşkına bu ithamların birisi Hı. onun hangi kitabında var ben göremedim olarak gösterdim. Ha, bazı şeyleri net demen gerekiyor. Halbuki İbn şey, Muhammed İbn Abdülhamir Hanbelidir. Öyle geçer. Öyle geçer bu. Ama onların şimdi Hanbeli bizim hanefiliğimiz değil. Bir mezhebe tabi olma sözünü Türkiye'de söyle yüzde altmış belası vardır. da git söyle yüzde on beş sorunu yoktur. Neden? İlla bir mezhebe tabi olacağın da de Suud'da. Suud'da de Selefi'dirler. Doğru mu? Hanbeliler. Amelde de Hanbeliyet'dirler. En çok hadise tabi olan mezheptir. Eğer mezhep tahassupluğu olmazsa sorun yüzde on değildir orada. Ama Türkiye'de ''İlla bir mezhebe tabi olun'' dedin mi, ne anlama gelir bu? ''Akide de maturidir, amel de hanbeli.'' ''Akide belli, hadisten de en uzak mezhep hanifi mezheptir.'' Nerede tehlikeli bu söz? <gülüyor> Demin Fethullah da örnek verdiğim gibi, bazı söylenilen sözlere dikkat etmek gerekiyor. Sen illa bir mezhebe tabi olun'' dersen, bu da ben ''Akide de maturidiyim'' dersen, neyi düzelteceğim bu adamı sen? Neyini düzeltebilirsin, neyini düzeltebilirsin sana fırsat verir bu adam? Ya bu sakat bir durum hocam, ben şahsen şuna inanmıyorum yani. Bu dinin bir Muhammed İbni Abdülvah'la bir İbni verdiği fırsatla bize verdiği bir fırsatın bir olduğuna inanmıyorum. Yani en azından bize kıyasla onlar alim insanlar. Yani ben şimdi, onun gibi kaynağından alıp bir şey amel edemem. Çağır, ben onu kimse, anlayan birisine Hiç kimse bak sana kaynağından, örede, yani. kaynağından öğren diyor. Hiç kimse de kaynağından öğrenemez. Nasıl ki bir mezhebi, bir mesele gidiyorsun hocaya dinini, namazını öğrenmek için soru soruyor musun? Senden istenilenle Allah'ın ve Resul'ün bu mevzudaki hükmü ne diye sorulan bitti. Ne? Mezhebimizdeki hükmü ne demek değil? Onu da yapacağını biliyor musun? Allah ve Resul'ü bu meselede böyle diyorlar. İlmiyle falan falan böyle aktarmış demek. Mesela bu bu kadar basit. Mezhebimizin hükmü demek hükmü ne demek? Başka, Allah versin hükmü ne demek? <gülüyor> Tabii ki git sana kaynağından öğren demiyor kimse. Hiç kimseye bunu diyemezsin. Yani bu normal fıtrata da zıt bir hal olur. Ama Şeyh Al-Ban Recep'ül Hanbeli'nin e, Mufti ve Müstefti isimli risalesinde, yani müfti ile müstefti arasındaki edep ilişkisi. Müfti fetva veren, katiyetle kimse sormadan bu meselenin derili bu, bu demele. Demesi de olur. Sonra efendim. Demesi de olur. Demez oranda. Değilse demediğini düşün, ona sormalılar bu hüküm kimin. Şeyh Ali şunu soruyorlar Diyor ki, Ben Allah Allahu Aleyhi muvaffakatında e, dirisinin müftüye bir soru sorduğunda elinde şer'i bir gerekçe olmadığı sürece ondan dönmesinin caiz olmadığı yönünde bir beyanını duydum. Hı. Gerisine. Bu nedir diyor, diyor ki ben de onunla görüştüm diyor doğru onu ya, Bu? Yok yok gerisi var o sözü. Sana getir mesele. iyi ne? İyi iyi bir özgün olmadı. Bak sonucu. şimdi onu açıyor da Şu an birisine gidiyor bir mesele. Aynı şeye farklı, birisi farklı söylüyor. Eskisi gibi dedi değil, Konya'da oturmuyorsun artık. Ta Yemen'dekini de duyuyor Ve sorma zorundasın ve bunu mezhep alimleri de demiş. Ha, bunu derken bir çoban da, okuma yazma bilmeyen de Bukhari'yi arzını okusun mu deriz? Demek. Bu, bu tavriler benim çok hoşuma gidiyor hocam. Yani Allah razı olsun. Ama, bu hadis okumamak için, okutmamak için yanlışları sebep kılmaktı kötü. E bu da sakat bir söz. O zaman ne yapacağım? Bu insanlar seni dedin mesela ben, ben Suud'dan yani Avrupa'dan geldiğimde bu insanlar daha yerlerinde yoktu. Çoğu babasının belinde yoktu. Yani belindeydi, dünyaya gelmemişti. Buradaki ilk mütercimleri tercim, ben tanırım. Suud'a git, Şeyh'in şu kitabını tercih ettireceğim de on tane sponsor bulursun, doğru mu? Ben parayla bir mütercim bulurdum. Uğraşacak iki genç tutardım. Uğraşın dedim, her ay beş kitap çıkarırdım. Ama ben bunu düşünmedim. Bu toplumla <gülüyor> iletişim kurmam gerekir. Bu toplumun meseleleri nasıl anladığını yakalamam gerekir. Bu iletişimi kurman gerekiyor. Şimdi sen tutuyorsun biz bunu derken yani biz taklide karşıyken ilim ehlinden istifade etmem anlamı değil. Bundan bu anlamı çıkarırsan o zaman illa bir alime tabi ol. Delil sorma anlamak Muhammed ne derse desin olduğu yerde. Bizim için alimlerin dediği geçerli bu sözlerinde. Tabii ki ben bir hadisin zayıflığını sahihliğini iptal işte etme Şeyh Albani'den ne Onu aşmam mümkün mü? Değil. Ben mesela mesela Şeyh Albani tuta Bin tane hadisin beşinde hata ederse araştırmada ben bin tane hadisin yücelisinde hata ederim. Buna taklit demiyoruz biz. Ha Ama biraz ileri seviyeye gittiğinde, Şeyh Albani'den öğrendiğin bir şeyi bayat bir başkasından sağlamasını yaptıracak, ilim ehlini tanır konumdaysan, bu da mümkün. Ha bunun da bir usulü var. Ve şu an herkesin kabul ettiği Şeyh Albani Hadis'te üccektir. Yani Bunun lamıcimi yok, kim ne derse desin. Ha. Şimdi ilim ehline e, hak ettiği, layık olduğu mevkiyi vermen gerekir. İstenilen bu. Ha. ilim ehlini en güzel kim vasfeder? Allah ve Resulü. En iyi saygıyı kim zikreder? Kur'an, Sünnet. Onlara Kur'an sünnetin verdiğini değil de, sen de fazladan bir şeyler vermeye kalkarsan sınır aşağı Neden e Allah Resulü, yani ehli kitabının, yani ya Hristiyanların İsa'yı layık olmadığı yerlere çıkarıp uçurdukları gibi beni öyle yapmayın diyor. Yani İsa ilah edinmeyin. Muhammed bir nebidir. Allah'ın kulu ve Resulü'dür. Bir ilah değildir. Muhammed bile kaybı bilmez. Allah'ın bildirdiklerini bize haber vermiştir. Ha sen şeyhim kaybı bilir dersen iş biter. Muhammed bile bilmez kaybı. Şeyh senin kolundan tutup seni götürecekmiş. Şimdi bunların yıkılması gerekir. Zaten ilim ehline saygıyı önce onlar yıktılar. Bu ilim ehline saygı değildir. Bu ne yapar? Toplumu toplumu Cahil bir toplum haline getirmek için bu toplumu idare etmeyin, Osmanlı'nın kullandığı taktik büyüdü. Türk toplumun yetişmesinin önü, okuma okuma, yazma, öğrenmesinin bile önüne geçtiler. Divan edebiyatı, divan edebiyatı, Halk Edebiyatı ikiye ayırdılar. Kültürlü tabakanın yazdığını, avam okuduğunu anlamıyordu. Ve bak şimdi Orta Asya hanefileri ve Türkiye hanefileri çok farklıdır. Arapça öğretmek için Arap alimlerini zorluyorlar mı Hocam? Geçen Murat bardakçı diyor, Osmanlı diyor, Arapça bilmiyordu diyor, evet. yüksek derecede. Hatta diyor Arapça öğretimini ortaya koymak için insanları icbar ediyorlardı. Evet. Ve diyorlardaki ki öğret, öğretmez, öğretmezse zaten hayatta sorumlu olurdu herhalde. Onu. Biraz daha böyle insaflı, ortama bakacaksın. Şimdi ortam 16. asır değil. Demin onu kaydettiniz değil mi? Geçen sabahki olan sohbeti mı? Evet hocam. Onu ilk elde verirsiniz. Ha. O zaman bir Buhari'ye sahip olmak ölümdü. Alim tutuyor, ilan veriyor her yere. Bu sene falan şeyh falan yerde Buhari okutacak denilirdi. Toplansa toplansa beş tane, 10 tane gelebilirdi. Hoca tutar Buhari'yi baştan okumaya başlardı. Ne kadar zamanda bitirir? Hem de Dikkat edeydi çünkü talebeler yazıyorlar, yavaş okuması onundasın. Talebeler yazıyor, bitince baştaki talebe başlıyor okumaya. Şeyh dinliyor, kitabından kontrol ediyor, hatalarını düzeltmek için. Her talebe teker teker okuyor. Ne kadar zamanda biter? Bittikten sonra ancak şeyh onun altına icazetini veriyordu, bunu benden yani bana okumuştur, arzetmiştir diye. Şimdi sen 50 dolar veriyorsun Bukhari'ye sahip. 16. asır değil. Ha, ukalaca kendi kafandan da hüküm çıkarmamalısın. Hadisin inkarcıları gibi, benim kafama yatmadı bu hadis değil, Bukhari'deki hadis inkaricik değilsin. Bir taraftan da onlarla var, şey Hocam. Yani bir adam bir hadis tamam. okuyor, masyredeki hadisleri toplamıyor. Alimlerin hükmünü bilmiyor Hı. bu konuda. Ben amel edeceğim. Bir topla bakalım. Yani. şimdi Bunda da ona şöyle bir yol çizmek gerekir. İlla her hadis için her ayet için birine sormayı gerektirmeyecek şekilde mesela Şevkan'ın bir risalesi var. Daha hala ehli kitaba hüccet olabilecek asırlar Tevrat ve İncil'de tarif edilmişinde var diyor. Ki onların üzerine hüccettir diyor şimdi. Kur'an'ı okuduğunuzda hadisi okuduğunuzda mesela hadiste diyor kim Allah'a ve ahiret gününe inanırsa komşusuna iyi kavratsındır diyor. Değil mi? Bu ne demek diye soracak mısın? Ha düşünmesini biraz açacaksın onu. Ha bizdeki mantık ne? Komşum benimle iyi olursa ben onunla da <gülüyor> iyi olurum. Doğru mu? Eğer komşuya ikram Allah'a ve ahiret güne inanmaktansa komşum inanırsa ben öyle inanırım demek olur bu o zaman ha ben kardeş olma zorundayım ben komşu olma zorundayım belki bunu böyle ha buna ne derler bu meseleyi daha iyi fıkhe edebilen birisinden dinleme ha bu hadisi okursun gidip bir ne sor hocam bu hadisi nasıl anlamanız komşu deyince ne anlı ilermiş Müslüman komşumu diyor demiyor. Çünkü Müslüman komşunun hem komşuluk olarak bir hakkı bir de Müslüman olarak senin hakkı var. Ha bir de akraban olan Müslüman bir komşu. Bir Değil mi? Ondan sonra Yahudi komşun da olabilir Allah Resulü'nün Yahudi komşu olup çocuğu hastalanıp gittiği gibi. Neredeyse komşuyu, komşuya miras çıkılacağını düşündüm diyor Cibri'nin. Her gelişte buna dönüp şeye. Ha birilerine soracağım. Ama insanları hadis ve Kur'an okumaktan alıkoymayacak. Değil mi? Siz Niyetimiz irşada çıkmaktı. Ama dövdü şeref geçiyor. İrşada gidersem ben eve gibi döneceğim. akşam 8'de Şhut kartlar girecek biz de şu internetten. Hasan Hüseyin'le çekili. Ondanlar bu kamp için paket edeceğiz.